Ayrılık dünyanın en tatlı şeyiydi. Ah, mer ne zormuş ayrılmak. Canımdan ayrılıyorum sanki. Güzelim, seninle buluşmak. Heras kol. Sabahleyin erkenden trampet sesleriyle uyandım, kalkıp alana gittim. Pugaçevin adamları dünkü kurbanlarının hala asılı olduğu dar yanında sıraya geçmişlerdi bile. Kazaklar atlarına binmişler, yayalar silahlarını kuşanmışlardı. Sancaklar dalgalanıyordu. Aralarında bizimkini de tanıdığım birkaç top seyyar kundaklarına yerleştirilmişti. Ahali alanda toplanmış, Düzmece Çar'ın çıkmasını bekliyordu. Bir kazak komutan evinin taşlığında güzel beyaz bir Kırgız atının dizginlerini tutuyordu. Vasilisa Yegorovna'nın cesedini aradım gözlerimle. Azıcık kıyıya çekilmiş, üstüne bir hasır örtülmüştü. Derken Pugachev göründü. Ahali şapkalarını çıkardı. Düzmece Çar taşlıkta durdu. Kalabalığı selamladı. Kazak ileri gelenlerinden biri bakır mangırla dolu bir torba uzattı ona. Pugachev avuç avuç para saçmaya başladı. Ahali haykırarak paraların üstüne atıldı. Sakatlananlar oldu bu arada. Pugaçev'in çevresini belli başlı suç ortakları almıştı. Şuvabrin de onların arasındaydı. Bakışlarımız karşılaştı. Benimkilerdeki hor görüyü okudu. Gerçek bir düşmanlık, yapmacık bir küçümsemeyle başını çevirdi. Pugaçev kalabalığın içinde görüp başıyla yanına çağırdı beni. ''Dinle'' dedi. ''Hemen şu anda Orenburg'a doğru yola çık. Valiye ve bütün generallere beni bir hafta içinde beklemelerini söyle. Çarlarını bir çocuk sevgisi ve itaatiyle karşılasınlar. Yoksa hepsini sallandıracağım.'' ''İyi yolculuklar, efendimiz.'' Sonra ahaliye döndü. Şıvabri'ni göstererek, ''Evlatlarım, bundan böyle komutanınız budur.'' dedi. ''Onun sözünden çıkmayın. Sizden ve kaleden bana karşı o sorumlu olacaktır.'' Bu sözleri duyunca dehşetle ilkildim. Kalenin komutanı Şivabrin oluyordu ha, Maria Ivanovna onun egemenliği altında kalıyordu. Tanrım, zavallı kız ne yapacaktı bu durumda? Pugachev basamaklardan indi. Atını gerdiler. Düzmece Çar, kendisine yardım etmek isteyen kazakları beklemeden çevik bir hareketle eğre sıçradı. Tam o anda benim Saveli için kalabalığı gererek Pugachev'e yaklaştığını, ona bir kağıt uzattığını görmeyeyim mi? Hayırdır inşallah deyip işin nereye varacağını beklemeye başladım. Pugaçev, kurumlu kurumlu, ''Bu da ne?'' dedi. Saveliç, ''Oku, anlarsın.'' diye karşılık verdi. Pugaçev kağıdı aldı. Görkemli bir tavırla uzun uzun gözden geçirdi onu. Pugaçev kağıdı aldı. Görkemli bir tavırla uzun uzun gözden geçirdi onu. Neden sonra, ''Ne diye böyle karışık yazmışsın?'' dedi Çar. ''Gözlerim hiçbir şey sökemedi. Nerede benim baş yazmanım?'' Onbaşı üniformalı bir genç ok gibi fırlayarak Pugaçev'e doğru koştu. Düzmece çar kağıdı ona uzatıp yüksek sesle oku dedi. Lalam ne yazmış olabilirdi Pugaçev'e? Meraktan çatlıyordum. Baş yazman gür bir sesle heceliye heceliye okumaya başladı. İki tane gecelik entari, biri pamuklu, biri yollu ipekten, altın ruble Pugaçev yüzüne asarak bu da ne demek oluyor dedi. Saveliç istifini bozmadan emir buyurursanız Devam etsin diye karşılık verdi. Baş yazman devam etti. İnce yeşil çuhadan bir adet üniforma 7 ruble. Beyaz çuha pantolon 5 ruble. Hollanda keteninden 12 tane gömlek. Kol düğmeleriyle birlikte 10 ruble. Bir sandık, bir çay takımı 2 ruble 50 kapik. Pugaçev nedir bu saçmalık diye baş yazmanın okumasını kesti. Sandıklardan kol düğmeli pantolonlardan banene. Saveliç yutkundu. Açıklamaya girişti. ''Bu aziz babamız, görmüş olduğunuz gibi efendimin caniler tarafından çalınan mallarının listesidir.'' Pugaçev korkunç bir sesle sordu. ''Hangi canilerden söz ediyorsun?'' Saveliç, ''Babacığım bağışla, dilim sürçtü de.'' diye karşılık verdi. ''Senin çocuklar cani olmasına cani değil ya, eşyaları alıp götürdüler işte. Kızma, at bile dört ayaklı olmasına rağmen tökezler.'' Emret de okuyup bitiri versin şunu. Pugachev baş yazmanına Oku, bitir dedi. Onbaşı devam etti. Biri basma, biri pamuklu taftadan iki yorgan 4 ruble. Tilki kürkü geçirilmiş kırmızı bir ceket 40 ruble. Bir de yüce efendimize handa verilen tavşan kürk gocuk 15 ruble. Pugachev gözleri şimşekler çakarak Daha neler diye haykırdı. ''Zavallı Lalom'un hayatından kaygılandığımı itiraf ederim. Yeniden bir şeyler açıklamaya kalkıştıysa da Pugaçev sözünü kesti. Kağıdı baş yazmanın elinden çekip aldı. Savel için yüzüne fırlatarak, ''Bu gibi saçmalıklarla beni oyalamaya nasıl cüret edersin?'' diye haykırdı. ''Sersem moruk, soyulmuşlar, vah vah! Seni ve efendini ötekilerin yanı başında sallandırmadığımız için bana ve adamlarıma ömrüm boyunca dua etmelisin bunak! Tavşan kürkü gocuk ha?'' ''Ben şimdi tavşan kürkü bir gocuk veririm sana. İster misin şuracıkta canlı canlı derini yüzdürüp bir gocuk yaptırayım ondan?'' Saveliç, ''Boynum kıldan incedir.'' diye karşılık verdi. ''Fakat ben emir kuluyum. Efendimin mallarından ben sorumluyum.'' Pugachev çok iyi bir günündeydi anlaşılan. Başkaca bir şey söylemeden döndü. Atını sürüp uzaklaştı. Şıvabrin ve kazak ileri gelenleri arkasından gittiler. Çete düzen içinde kaleden ayrıldı. Ahali Pugaçev'i uğurlamaya atıldı. Alanda Saveliç'le ikimiz kaldık. Lalam listesini elinde tutuyor, acı acı bakıyordu ona. Pugaçevli aramın iyi olduğunu görünce bundan bir yarar sağlamayı düşünmüş fakat amacına ulaşamamıştı. Bu yersiz gayretkeşliğinden ötürü azarlamaya başladım onu. Fakat gülmekten de kendimi alamıyordum. Saveliç, ''Gül efendim, gül'' dedi. ''Yenilerini alacağımız zaman bakalım yine gülecek misin?'' Maria Ivanovna ile görüşmek için hemen papazın evine gittim. Papazın karısı üzücü bir haberle karşıladı beni. Geceliğin Maria Ivanovna'nın ateşi yükselmiş, şimdi baygın yatıyor, durmadan sayıklıyormuş. Birlikte yattığı odaya gittik. Sessizce yatağa yaklaştım. Maria Ivanovna'nın yüzü bir gün içinde öylesine değişmişti ki Allah bullak oldum. Hasta tanımadı beni. Uzun süre başucunda durdum. Sanırım beni avutmak için bir şeyler söyleyen papaz Gerasimi ve karısını dinlemiyordum bile. İçimde karanlık düşünceler kaynaşıyordu. Elinden tutacak kimsesi olmayan, kötü yürekli isyancılar arasında tek başına kalan zavallı yetim kızcağızın durumunu, kendi güçsüzlüğümü, çaresizliğimi düşündükçe tüylerim ürperiyordu. Hele Şıvabrin, hele o büs bütün kurcalıyordu aklımı. Düzmece çardan aldığı egemenlikle, nefret ettiği zavallı suçsuz kızın bulunduğu kalede yönetimi ele geçiren bu adamdan her şey beklenebilirdi. Ne yapmalıydım? Maria Ivanovna'ya nasıl yardım edebilirdim? Onu Shvabrin canisinin elinden nasıl kurtarabilirdim? Tek bir yol vardı. Hemen o dakikadan tezi yok, Orenburg'a doğru yola çıkmak. Belegors Kalesi'nin bir an önce kurtarılması için elden gelen her şeyi yapmak. Papazla ve Akulina Panfilovna'yla vedalaştım. Artık karım saydığım genç kızı onlara emanet ettim. Sonra hastanın elce tuttum, Gözyaşlarımla ıslatarak öptüm. Papazın karısı elveda dedi, elveda Piotr Andreych. İnşallah daha iyi günlerde de görüşürüz. Unutmayın bizi. Sık sık yazın. Zavallı Maria Ivanovna, siz de olmayınca ne kadar yalnız, ne kadar korumasız kalacak. Alana çıkıp bir dakika kadar durdum. Daracına bir göz attım, eğilip selamladım. Sonra kaleden çıktım. Yanımdan ayrılmayan Saveliç ile birlikte Orenburg yolunda yürümeye başladık. Kendimi düşüncelere kaptırmış giderken ansızın nal sesleri geldi arkadan. Bir kazaktı bu, yedeğindeki bir başkırt atını dizginlerinden tutmuş, tozu dumana katarak geliyor, bir yandan da uzaktan işaretler yapıyordu bana. Durup bakınca bunun bizim çavuş olduğunu gördüm. Yanıma kadar geldi, attan indi. Öteki hayvanın dizginini bana uzatarak ''Efendimiz'' dedi. ''Babanız size bir at ve kendi sırtındaki kürkü bağışlıyor.'' Koyun postundan bir kürk bağlıydı yere. Bir de çavuş kemküm etmeye başlamıştı. Size elli kapik bağışlıyor ama onu yolda düşürmüşüm bağışlayın beni. Saveliç ona yan yan bakıp yolda düşürdün ha diye humurdandı. Ya koynundaki şıngırdayan nedir? Utanmaz herif. Çavuş hiç bozuntuya vermeden koynumda ne şıngır diyormuş diye karşılık verdi. İlahi ihtiyar. Şıngırdayan atın gemi para değil. Ben ''Anlaşıldı.'' diyerek tartışmayı kestim. ''Anlaşıldı.'' diyerek tartışmayı kestim. ''Seni gönderene teşekkürlerimi ilet. Düşürdüğün parayı da dönerken bulmaya bak. Vodka içersin.'' Adam atının başını çevirerek ''Çok teşekkür ederim efendimiz.'' diye karşılık verdi. ''Ömrüm boyunca duacınız olacağım.'' Bu sözleri söyler söylemez bir eliyle koynunu tutarak atını dört nala kaldırdı. Tozu dumana katıp gitti. Gocuğu giydim. Sabeliçi terkime yerleştirerek ata bindim. İhtiyar ''Görüyorsun ya efendim'' dedi. ''Dolandırıcıya verdiğim dilekçe boşa gitmedi. Hırsız herif utandı demek. Gerçi ne lagar başkırt beygiri ne de koyun postundan gocuk, dolandırıcıların bizden aşırdıklarının ve senin o bağışladığının yarısı etmez ya. Neyse yine de işe yararlar. Sonra domuzdan bir kıl koparsan kardır.''